Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kitabımız Kur'an hakkında hepimizin bildiği bir hakikati tazelememiz gerekiyor. Kitabımızda şu anda lazım olmayacak tek bir kelime yoktur. Allah diyen, cennet umut eden, cehennemden korkan kim ise, Kur'an'ı birinci kelimesinden son kelimesine kadar kitabı bilecek, içindeki her şeyi, kendisi için kabul edecek. Müslümanlık budur. Eğer, bir insan, sabah namazı kıldığı halde, belki Ramazan-ı Şerif'te oruç tuttuğu halde, fakir fukaraya sadakalar verdiği halde, mesela, Yusuf suresini Züleyha ile Yusuf aleyhisselam arasındaki bir macera zannetse, bugün insanoğlunun çocuk yetiştirme konusunda eğitim malzemesi olarak görmese iman etmiş olmaz. Çünkü Kur'an'ımızın surelerinden birisini, onlarca ayetini geçmiş zamanda kalmış hikaye zannetmektedir. Kur'an'ımızın hiçbir ayeti, kelimesi hatta harfi geçmiş zamana ait şeyler değildir. Allah diyen herkesin bütün zamanlardaki sığınağıdır. Kur'an'ımızı bu şekilde göremediğimiz sürece Allah ile aramızdaki bağ kopuk demektir. Namaz da bu açığı kapatamayabilir. Çünkü namazı Kur'an'a iman eden birisi kıldığında onun adı namazdır. Kardeşlerim ikinci hakikat Kur'an'la ilgili. Kur'an bir öğretmen kılavuzu değildir. Bir ilmuhal kitabı da değildir. Kur'an her şeydir. Kur'anımızın kendisine mahsus bir üslubu vardır. Bu üslubu anlayarak okunduğunda, anlaşıldığında hayat verir. Aksi takdirde tekrar edilip durur ama hayat vermez. Bu sebeple kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bir dergiyi karıştırır gibi okuduğumuz zaman, anlamaya çalıştığımız zaman tam aksine hayatımızı zehirleyebiliriz. Kur'an'a gözümüzü, gönlümüzü açıp ne buyuruyor diye bakan bir heyecanla sarılmak gerekiyor. Bu iki uyarıdan sonra kitabımızın ayetlerinden bir kısmını beraberce okuyacağız dinleyeceğiz inşallah Allah'ın lütfu ve keremiyle de bu dinlediğimiz ayetlerden sonra annelik babalık evlatlık ve müminlik hakkında kanaatlerimizi bu dinlediğimiz ayetlere göre yenileyeceğiz inşallah. Allah'ın lütfuyla ve inayetiyle. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi vardır bildiğiniz gibi. Bu 114 sureden bir tanesi de Lokuman suresidir. Lokuman kullanılan erkek isimlerinden bir isimdir. Hepimizin bildiği bir isimdir. Lukmen eski kavimler içinde yaşamış, Allah'ın salih kullarından birisidir. Peygamber olduğu zannediliyorsa da, Peygamber olduğuna dair elimizde ciddi bir bilgi yoktur. Ama Kur'an'ımız Allah'ın takdiri ile onun adına, bir sure koymuştur. Meryem de peygamber değildir ama adına bir sure vardır. Hikmeti nedir Allah'ın kendisi bilir. Bir peygamber olmadığı halde adına sure kaydedilmesi ayetlerde Ebubekir, Ali kelimesi geçmediği halde Lokman ismi ayetlerde geçiyor herhalde alim olmaya gerek yok anlıyoruz ki Kur'an'da biz namazda zammü sure dahi okurken karşımıza çıkan bir isim olduğuna göre lokman kendi adımı telaffuz etsem namazda namazım bozulur lokmanın adını zikrediyorum ibadet oluyor namaz oluyor alim olmaya müştehit olmaya gerek yok Bundan anlaşılıyor ki Allah son insan dünyada yaşayan son insanın son nefesine kadar lokman ismini canlı tutmak istiyor. Ama bugün ve bu hafta doğan çocuklara lokman adını verelim diye değil. Lokmanca iş yapalım diye. Lokmanın adını Allah kitabında sure adı, surenin içinde ayetlerde konu başlığı yapıyorsa, müminlerden lokmağını canlı tutmalarını istiyor demektir. Adını soyadını değil. Çünkü müşriklerden nicelerinin çok güzel isimleri vardı. Cehennemde kütük olmaktan başka bir işe yaramayacaklar. İsim vererek değil, eylem yaparak bu Allah'ın önümüze çıkardığı isimleri hayatımıza önder yaparak Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Kardeşlerim Lukman peygamber değildir dedik. Ama kitabımız Kur'an'ımız Lukman suresinin 12. ayetinden 19. ayetine kadar olan bölümü, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlerini ihtiva ederek bize naklediyor. Lokman, peygamberdir veya değildir. Kimse, Allah buyuruyor ki Azze ve Celle, biz Lokman'a hikmet verdik. Hikmet verdik ne demek? Düşünceli konuşan, Konuştuğu iyi olan adam demek. Hikmetli adam o demek. Olgun konuşuyor, konuştuğu işe yarıyor. Lokmana hikmet verdik diyor. Sonra da Lokman oğluna demişti ki diyor. Bundan ne anlıyoruz? Biz Lokmana iyi şeyler öğrettik. O iyi öğrettiğimiz şeylerle de Lokman oğluna dedi ki. O zaman biz meseleyi anladık. Rabbim bana Kur'an indirdi. Oku, amel et, cennete gir dedi. Sonra da Muhammed aleyhisselamı tanıttığı gibi Lokman'a da tanıttı. Lokman Peygamberdir, değildir, hiç önemli değil. Allah Lokmana hikmetli şeyler öğrettik biz diyor. O zaman lokman, bilgisi ve tavırları Allah garantili demek bu. Müslüman olarak ben kızına söylüyor da gelinine işittiriyor diyorlar ya, Allah azze ve cel lokmana söyletiyor, bana işittiriyor diye anlıyorum. Anlamam lazım. Kur'an'a iman etmek budur, Müslümanlık budur. Neden Allah, ey iman edenler, şöyle şöyle yapın, çocuklarınızı şöyle yetiştirin, buyurmadı, diğer ayetlerde yaptığı gibi de. Bu sure-i de, özellikle peygamber bile olduğu belli olmayan bir insanın ismiyle çocuğu ile arasındaki diyaloğu bize tanıtıyor. Bu önemli bir soru kardeşlerim. Lokman oğluna dedi ki yavrum diye başlayan ayet, neden allah Teala'nın ben böyle söylüyorum size demesiyle değil de, Lokman oğluna demişti, oğlu da işte dinlemişti, şeklinde neden? Neden çünkü mümin insan, Doğal şeyleri daha çabuk algılar. Bir baba, bir anne çocuğuyla nasıl konuşmalı? Bir, çocuğuna hangi şeyleri öncelikle vermeli? İki, üç, bilginin kaynağı ne olmalı? Bunları da öğretmiş oluyor kitabımız. Bu ayetlerde. Lokman'ın oğluna nasihatleri esnasında. Şimdi kardeşlerim, keşke not tutup, tuttuğumuz notları daha sonra incelemeye alışmış olsak, da bu ayetlerdeki mübarek nasihatleri not tutsak, ama defalarca dinleyerek de olsa, not gibi zihnimize yerleştirmeye çalışalım. Ben, Allah'ın bir kulu olarak Rabbim ilham etti. Bu ayetleri burada okuyup mümin kardeşlerimle paylaşmak istedim. Bugün bizim bu ayetleri dinlememiz kesinlikle Allah'ın kaderinde olan bir şeydi. Belki ben dinleyenler olarak sizler yaratılmadan kim bilir bir milyon sene önce, Bizim bu ayetleri dinleyeceğimizi Rabbimiz yazmıştı. Bu yazı kurşun kalemle yazılmış değildir. Allah lukmanın oğluna nasihatlerini Kur'an'ın surelerinden biri olarak dinleyeceğimizi yazdıysa her şeyin önümüze konacağı gün bunu da, bu dinlemeyi de önümüze koyacağını anlıyor olmamız lazım. Nasıl biz, Ebu Leheb'i konuşurken, yahu Muhammed Aleyhisselam'ı görüp de o halde olur mu insan? deyip, onu kınıyoruz ya, Ebu Cehil'deki inada bak yahu, hem peygamberi gördü hem de inadından vazgeçmedi, deyip, hani peygamberi görmeyi bir nimet, o nimetin kıymetini bilmemeyi de bir nankörlük olarak görüyoruz ya, aynı şey bu ayetleri dinleyen için de geçerlidir. Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'dan daha canlıdır. Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'dan daha büyük mucizedir. Çünkü, Muhammed Aleyhisselam'ın gücü de Kur'an'dır. Kur'an getirmek için gelmiş bir peygamberdir. Eğer Kur'an Muhammed Aleyhisselam'dan daha büyük bir mucize olmasaydı, onun fani bedeninden daha büyük mucize olmasaydı, onu görmeyenler ikinci sınıf Müslüman olurlardı. Biz ikinci sınıf Müslüman mıyız? Cennetin arka kısımlarına mı gönderecek Allah bizi? Hayır. Aynı müminleriz inşaAllah. Aynı cennete gideceğiz İnşaallah. Aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı melekler bizim etrafımızda dönüyorlar. Neden? Kur'an aynı çünkü. Kur'an aynı. Amellerimizde puanlama farkları var belki, ama Kur'an'ımız aynı elhamdülillah. Becerebilsek, ashab-ı kiramın yaptığını yapabilsek, e, aynı olacağız. Bu sebeple, nasıl Muhammed Aleyhisselam'ı görüp de kıymetini bilmeyenler, büyük esef edeceklerse kıyamet günü, maazallah, Kur'an'ın ayetlerine ulaşıp, kendi dillerine tercüme edilmiş haliyle onu dinledikleri halde, Kur'an-ı Azimuşşan'ın kıymetini bilmeyenler de, kıyamet günü çok esef edeceklerdir. Yani, hacca gidip, Hacerül Esved'i görmek, Beytullah'ı görmek, orayı görmek açısından, ne kadar muhteşem diye kendimize bir puan yapıyorsak, mesela bin kat tazelendim diyorsak, Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir suresine muttali olmak, onu öğrenmek onun bin katıdır. Hacerül Esved'i görmenin bin katıdır. Çünkü Kabe, Kur'an'ın gücüyle Kabe olduğunu ispat etmiştir. Kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Lokman aleyhisselam, oğluna demiş ki, yavrucuğum, ne güzel nasihatler, Müslüman böyle konuşmaz. Allah Lokman'a dedirtti ki, diye der. Konuşan Allah'tır. Çünkü kitap Allah'ın kitabı. Kur'an, Yusuf aleyhisselam gitti de Züleyha onu gördü masalı anlatmıyor. Beşerin kimliğini tahlil ediyor. Lukman aleyhisselam oğluna dedi ki dediğimiz zaman aç kulağını Allah konuşuyor dememiz gerekiyor. Aksi takdirde kardeşlerim Allah İbrahim aleyhisselamın oğlunu minaya götürüp kestiğini anlatır. Biz bundan koç görürüz. Kulluk nedir? Bunu anlayamayız bir türlü. Allah Firavun'u konuşturur, vay hain deriz, Firavunların kıyamete kadar hep koltukta oturduğunu, hep konuştuklarını anlayamayız bir türlü. Kur'an hikaye kitabı değildir. Tek bir kelimesi dahi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın, o zaman çok önemliydi, Şimdi tarihi bir cümle değildir. İlk indiği günden, son insanın nefes aldığı güne kadar, Kur'an taptazedir Allah'ın izniyle. Rabbim, bu imanımızı canlı tutsun diye dualar edelim kardeşlerim. Bu duamız bizi korusun, aksi takdirde Kur'an-ı Allah'ın bu büyük kitabı, Elimizdeki bu büyük mucize, önceki ümmetlerin düştüğü hastalıklardan bir hastalığa düşüp, bizim elimizde kıymetsiz hale gelebilir. Maazallah. Ona bir şey olmaz ama biz helak olur gideriz. Şimdi kardeşim, 12. ve 19. ayetler arasındaki konular, Lukman aleyhisselamın oğlu ile diyaloğunu ihtiva ediyor bu ayetleri dinleyeceğiz, peki maşallah deyip mi gideceğiz? Hayır. Bu ayetleri dinlemeden öncekiyle, dinledikten sonraki babalığımız değişecek. Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördükten sonra, başka adam oldular. Geldi ne dedi adam? Ya Resulallah dedi, ben seni dün gördüğümde dünyanın en nefret edilen adamıydın gözümde. Bugün Müslüman oldum, sen ne kadar güzelmişsin dedi. Müslüman olduktan sonra Muhammed Aleyhisselam'a güneşe bakar gibi baktı. Öncesinde de düşman gibi bakıyordu. Mümin kimdir? Kur'an'dan bir ayet öğrendiğinden önceki haliyle öğrendikten sonraki hali farklı olan adamdır. Kur'an'dan bu yedi tane ayeti dinlemeden ki kimliğimle, dinledikten sonraki kimliğim aynı olursa, tavaf ederken Beytullah'ı görmüş veya görmemiş, onun için bir şey değişmiyor gibi oluruz. Maazallah. Evet, madem böyleymiş, ben 10 dakika sonra değişmeye karar verdim deyip, evi badana yapıp rengini değiştirdiğim gibi, Herhalde ben de 10 dakika içinde değişmem. İnsan bu. Etten kemikteniz. Değişmeye karar vererek değişemeyiz. Ama değişme heyecanımızı bilerek artırabiliriz. Dert edinebiliriz bunu. Borsayı izler gibi veya haberlerden dünyayı takip eder gibi kendimize yeni bir borsa, ayet borsası kurabiliriz. Aile gündemi haline getirebiliriz bunu. Her gün okuldan gelen çocuğuma öğretmen ne dedi bugün sorduğum gibi, bugün Lokman Aleyhisselam'ın on aşısından kaçı tuttu bu çocuğa diye de tahlil edebilirim. Allah da görür ki, meleklerde şahit olur ki, okul kadar değerliymiş Kur'an en azından. Okul kadar değer demek tehlikeli bir cümle aslında da ben ona da razı olacağım hani. Okul kadara da razıyım. Okul kadar bari değerli olsa şu Lokman Aleyhisselam'ın sözleri. Ne okulu be? Hayat bile değil. Hayattan daha değerli tutmamız gerekirken ne yazık ki okul endişesi kadar şu Lokman Aleyhisselam'ın ağzından Allah'ın bize duyurduğu şeyleri anlayabilsek, anlatabilsek, dertli Müslüman olurum, bunun derdiyle uyurum, bunun derdiyle uykusuz kalırım, bunun derdiyle tansiyonum yükselir. Bunun derdiyle muhabbetim artar. Bunun derdinden dolayı kendimi dağlara veririm. Allah bunu görür. Kimse düzelmese düzelmesin dünyada. Allah beni böyle dertli görsün de dünya çöksün derim o zaman. Kardeşlerim, Lukman aleyhisselamın oğluna nasihatlerinin birincisi, Allah dedi ki, diyerek buyuruyor ki, Ya bu neye? La tuşrik billah. İnneş şirke le zulmun azim. Yavrucum. bu cümleye takılalım. Ya bu neyye? Arapçada yavrucum demektir. Oğlum demek değildir. Yavrucum Türkçe'de biz diyoruz ya, yavrum, tatlım, onun karşılığıdır. Biz Lokman'a hikmetler öğrettik. O da oğluna konuştu. Buyurdu Allah, hikmetlerden biri demek ki, konuşma mantığını bilmek demekmiş. Annesine, bizim sersiriye tembih et, demek değilmiş demek ki. Annesine söylüyorsun, o ona söyleyecek. Bana bak, biz adam olmadık, siz adam olacaksınız. Demek değilmiş demek ki. Lokman nasıl konuşulacağını Allah'tan öğrendi. Onun ilk cümlesini de Allah böyle başlatıyor. Yavrucum diye başladı diyor. Bir numaralı ders. Konuşma tarzı öğren. Konuşurken baba şefkatiyle konuş sinirinden patlayacağın zamanda git balkonda patla içeride normal konuş gene hem kendi oğluna küfür ediyorsun, maazallah hem de ona namazı emrediyorsun Lokman aleyhisselam görmesin seni bu dünyada sakın dedi ki ya bu ney yavrucuğum yavrucuğum dedi Öyle başladı. Allah'a sakın şirk koşma. İnneş şirke le zulmun azim. Çünkü şirk çok büyük tehlikedir. Büyük bir günahtır. Kardeşlerim, Kur'an'a iman edenler olarak, Allah'ın lokmanı sure ismi yapıp, sonra da ayet ayet onun ağzından bize ders verdiğinin hikmetlerini anlamış birileri olarak, baba isek eğer, Manevi baba olup öğretmen olduysak, muallim olduysak, müdür olduysak, vakıf başkanı olduysak. Bir numaralı konumuz şirki olmayan bir insan yetiştirmektir. Şirk gavur demek değildir. Şirk Allah'a inandığı halde inancına başka putlar bulaştıran insan demektir. Odur müşrik olan. Ebu Cehil Allah yoktur demiyordu. Ebu Leheb Allah yoktur demiyordu. Allah vardır. Kureyş'ten olduğumuz için biz de cennete koyacaktır. Bu Muhammed gereksiz problemler çıkardı diyordu. Putçuklarına da dokundurtmuyordu. Hatta Kur'an diyor ki: "Ya siz hem Allah'a inanıyorsunuz hem de bu putlara niye o zaman tapınıyorsunuz?" Dediklerinde de Tevazu numarası yapıp diyorlardı ki, biz kim direkt Allah'a secde etmek kim yahu? Biz ancak bugün hakarlar olarak böyle putlarla ibadet ediyoruz. Yoksa aslında Allah'ı biliyoruz. Derlerdi diyor. Kur'an diyor. Gavur, Allah tanımayan adam demektir. Anadolu lehçesiyle kafir aslı onun da, gavur deyince daha modern oluyor. Allah tanımayan adam demektir. Müşrik, Allah tanıyan paraya, şöhrete, siyasete, keyfe gelince putçuklar üreten adam demektir. Dolayısıyla biz Allah var, kandil gecesi var, filan doğum haftası var diye çocuğumuzu inandırmakla yetmeyen bir eğitime başlamış oluruz. Ya bu ney? Yavrum, la tuşrik billah sen zaten Allah'a inanıyorsun, ama bir ortak getirme Allah'a, putçuklar üretme, diplomadan başlayarak tabi, sosyal güvenceden devam ederek, iş devamıyla, Allah'a ait, Allah'tan bilinmesi gereken şeyleri, insanlardan, paradan bilmeyerek, şirk, Allah'a inkar etmek değildir. Bunu unutmuyoruz. İnandığın halde, Allah'ın otoritesini başkalarıyla paylaşmaktır. Lokman'ın ilk nasihati. Dolayısıyla, her babanın, her annenin, bir numaralı endişesi, derdi, şirki olmayan bir çocuk yetiştirmek olmak zorundadır. Çünkü Allah, bütün babalara bunu söylüyor. Kur'an'a iman eden bütün annelere söylüyor Allah. Kaçamak yok bunda. Hiç kimse kendisine başka bir yol bulamaz. İki, Lukman aleyhisselamın nasihatleri devam ediyor. On şey söyleyecek. İkincisi, Allah onun ağzından, anlattığı ayetlerini kendisi buyuruyor ki, biz lokmanın çocuğuyla konuşmalarına dikkat ediyoruz. Allah onun ağzından şimdi naklediyor, Celle Celaluhu buyurdu ki, biz insana anne babasını ihmal etmemesini emrettik. Annesi ne çetin şartlarda onu karnında taşımıştı, 14. ayeti Lukman Suresi'nin. Annesi onu ne çetin şartlarda karnında taşımıştı. Karnından çıkardıktan sonra da iki sene onu emzirmişti. Allah annelik şartlarını sayıyor. Sonra Allah buyuruyor ki: Enişkurli veli valideyk ilel-mesir. Enişkurli وَلِوَالِدَيْكِ اِلَيْيَ الْمَصِيرِ Bunu ezberle ey çocuk, ey anadan doğmuş, şimdi 18 yaşındaki, 20 yaşındaki kız, erkek, yeryüzü toprağına basıp yürüyen delikanlı, annesinden çok şeyler bildiğini, annesinden daha kültürlü olduğunu zanneden züppe, sen bunu bil, Delikanlılık bir gün bitecek, bir nefeslik ruhun bittiği gün, sana Allah bu ayeti duyup duymadığını soracak. Seksen yaşına geldiğin günde ey insan, Allah'ı unutma, Lokman suresinin bu ayetini unutma sakın, sakın unutmayasın. Enişkürlî veli valideyik ileyyel masîr, bu üç kelimeyi unutma, enişkürlüğü, ey insan, ben senin Allah'ının bana şükredeceksin, ve li bu annene da, minnettar olacaksın, ve ileyyel masir, sonra bana geleceksin unutma, sonra bana geleceksin, iki büyük çizgi var, atar toplar damar gibi kardeşler, Allah kim, Celle Celaluhu. Bunu bilmeyenimiz var mı? Biz, Kelime-i Tevhidi, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah olarak okuyoruz değil mi? Allah ve Muhammed Aleyhisselam. İki ismimiz var. Şu Lukman suresinin şu ayetine bakınız. şükürli Allah'a şükredeceksin. Veli valideyk, Anana, babana şükredeceksin. İleyyel masir, sonra dönüp bana geleceksin, haberin olsun. Demek ki Allah, dönüp, huzuruna dikildiğimiz gün, annemiz, babamızı, kendisinden sonraki ikinci konu olarak karşımıza çıkaracak demek ki. Burada, bu ayetleri, İnşallah alfabe gibi çocuk yetiştirmek, insan olmak konusunda alfabe gibi eğitim malzemesi yapacağız inşallah. Bu sebeple, şimdi bana gençlerin, sanki duyuyorum gibi itirazlarına cevap veriyor allah Teala. Ama benim babam layık kafalı bir adam. Sigara içiyor. Ara arkadaşlarıyla, İçki de içiyor benim babam camiye gitmemi istemiyor benim babam peçe takmama karşı benim babam şöyle zalimin teki diyen gençlere Allah'ın cevabı var ve in cahedâke alâ entüşüke bi mâ leyse leke bi ilmun felâ tutu'humâ ey delikanlı genç kız Genç anne veya genç kadın, genç erkek, geçen sene baba olan delikanlı senin baban da hala yaşıyorsa, annen hala yaşıyorsa, annen de layık kafalı, demokrat zihniyetli, berbat resimleri olan gazeteler okuyan birisi, ara sıra arkadaşlarıyla içki içen birisi, senin hacca gitmene karşı birisi, Çocuğun olduğu olaya Muhammed ismini koyacaksın. Öldürürüm o çocuğu dedi. Böyle din sizin teki, imansızın teki. Allah'a karşı gelmeni emrederse annem baban felat udiğhuma. Sen onlara itaat etme. Olmaz baba. Allah'ın işine karışma. De o sahib huma fi dünyا ama bunun dışında en iyi evlat sen ol gene. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Unutmuyoruz. Oğlum sen de Allah yoktur diyeceksin derse bunu demem. Bu işe sen karışma. Gel şimdi ayaklarımı yıka. Peki babacığım. Peki babacığım. Camiye gitmeyeceksin. Baba. Beni Allah çağırdı. Bu işe karışma. Camiden geldikten sonra, önümde oturacaksın akşama kadar. Peki babacığım. Otururum. Allah'ın işine karışma. Ben senin kölenim. Deyin diyor Allah. Lukman suresinde. Bu, üçüncü nasihati. Demek ki, biz çocuklarımızı yetiştirirken kendimiz annemizin babamızın çocuğu olarak yaşarken ne yapmamız gerektiğini Allah'tan bu şekilde öğrenmiş bulunuyoruz. Ve dördüncü nasihatı Lokman aleyhisselamın tekrar ediyorum kardeşlerim. Bu ayetleri duyduğumuzu melekler duyuyor şu anda. Muhammed Aleyhisselam'ı görüp kıymetini bilmeyenler kıyamet günü, esef edecekleri gibi bu ayetleri duyup da bu ayetten sonra hayat standardı değişmeyenleri de melekler görüyorlar, duyuyorlar, duyacaklar. Dördüncü nasihatı. وَالتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ سُمَّ اِلَيَّ مَارْجُعُكُمْ فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve Allah'la beraber olanların yanında ol. Çocuğuna ne demiş? وَالتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Allah'ın yanında olan, günahlarından tövbe etmiş, mümince yaşayanların yanında olacaksın bu ne demek kardeşlerim bu şu demek oğlum okuldan çıkınca direkt eve gel kimsenin vakfına bir yere gitme ona buna karışma seni sonra cihatçı bir cemaate karıştırırlar sınavda notunun düşmesine neden olurlar diyen anne babalar olur halbuki Lokman aleyhisselam oğluna ne demiş oğlum dersin bitince bir vakfa git sigara içilmeyen namaz kılınan Kur'an okunan bir vakıftadır müminler neredeyse sen oradadır öyle demiş Lokman aleyhisselam çocuğunu müminlerle beraber yetiştir çocuğunu müminlerden yana olmaya alıştır Sigara içmeyen, iftira etmeyen, yalan konuşmayan, adi siyasete bulaşmayan, ıvır zıvır işlerle ömür tüketmeyen, mümin kardeşleriyle beraber bulunsun çocuk. Camide bulunsun, medresede bulunsun, yine senin oğlun olsun, hiçbir zararı yok. Senin oğlun olacak zaten, senin kızın olacak zaten. Ama oraya gitme, görecekler seni görmez, evde kalırsın deme kızına, Lokman Aleyhisselam'a ters düşersin. Tesettür bilen, haya bilen, iffet derdi olan, Kur'an'la oturup kalkan, nemime gıybet yapmayan, genç kızlarla beraber dur kızım, evde durma sen, de diyor. Peki böyle olmazsa ne olur? <Sessizlik> Ey insanlar sonra dönüp hep Allah'a gideceksiniz. <Sessizlik> nerelere gitmiştin, nerelere gitmemiştin, bunları haber vereceğiz size biz. Uzak tut çocuğunu onlardan. Dediğin uzakta kalması gerekenler kimdi? Aşırılık ne ediyordun sen? Aşırı gitmesin çocuğum derken kastın neydi? Bunu belki bizden gizleyebilirdin. Allah, O uzak kalsın çocuğun dediğin yerleri bilecek Allah. Gitmesin de sakınca görmediğin yerleri de bilecek Allah. Ve sana da bildirecek. Dördüncü nasihatı bu. Lukman aleyhisselamın sevgili yavrusuna. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in bütün babalarının ve annelerinin yetiştireceği çocuklarda uygulayacağı eğitim politikası bu. Ve beşincisi ya bu ney? Yavrucum, inna intekum iskala habbetin khardeen, fatkun fi sakhreten, av fil sabawat, av fil arzı, yatib Allah. Inna Allaha latifun kabil. Yavrum, yavrucuğum, Allah kimdir biliyor musun? Küçücük bir susam tanesi bile olsa, o bir kayanın altına gizlense, susam tanesini, ağrı dağının altına gizlesen, göklerde, fezada bir yere gizlesen, dünyanın altına gömsen, iman et ki yavrum Allah onu bulur ve bilir. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilen, çok ince yapan Allah'tır. Burada kardeşlerim çocuğun eğitiminde ne var sizce diye sorsam bana ne dersiniz? Yani bir hardal tanesi, bir susam tanesini kayanın altına gizledin, göklere attın, denizlerin dibine attın Allah bunu biliyor eğitim bu işte eğer çocuğu bu ayete göre yetiştirirsen sen annemden gizli şunu yaptım demez diyemez çünkü habir olan Allah'tan kaçıramayacağını bilir imanlı çocuk bu çocuktur o çocuğun telefonuna şifre koymaya da gerek yok eğer bu ayeti çocuğa aşıladıysan, ona en pahalı telefonu alabilirsin. O çocuk tehlikeli işlere girmez. Senden kaçırmaktan niye dert etsin ki, Allah'ın bir susam tanesini denizlerin dibinde bile bulup getireceğini bilen bir çocuk, Allah'a iman eden bir çocuk, anasından, babasından, öğretmeninden gizli iş niye yapsın? Sen nesin? Allah'ın gördüğü şeyi de niye gizlesin? Haya eder, edepli olur, ama annesinden değil, annesini yaratan Allah'tan korkar. Bu da anne baba için kazançtır. Eğitim budur kardeşlerim. Peki biz şimdi çocuğumuzu karşımıza alıp, bu susam tanesini böyle anlatalım. Yeter. Hayır. Bir yaşından kırk yaşına kadar, Kültürün bu olacak senin. Bizim Allah'ımız, bir susam tanesini bile kaçıramayacağımız Allah'tır. Şuuruyla yetiştireceksin. Kusura bunu bir kere söylemenin bir manası yok. Bir kere söyledin mi çocuk, bunu masal zanneder. Simit yerken sana der ki, bu susamların düştüğü yeri Allah görüyor mu şimdi der. Bir kere değil. Milyon kere. Eğitim başka şey. Öğretmek başka şeydir. Çocuk bu ayeti 10 dakikada ezberleyebilir. Ama 10 senede idrak edebilir. Çocuğumuza vereceğimiz şuur bizim Allah'ımız. Kandil geceleri heyecanla hatırladığımız Allah değildir. Bir susam tanesini okyanusların dibinde gören, bulup getiren Allah'tır. Haydi haydi sen çılgınca günahlar işledikten sonra, o Allah'tan nasıl kaçacaksın zaten, <gülüyor> pedagog olmak gerekmiyor kardeşlerim, gördüğünüz gibi Lukman aleyhisselam, gayet tabii iyi konuşuyor, tabiattan örnekler veriyor, ve altıncı talimatı, ya bu ney, yavrum, akımis namaz kılacaksın, namaz, Namaz, Lukman Aleyhisselamın oğluna nasihati namaz. Bizim oğlumuza nasihatimiz ders. Hangi ders? Hangi solusu olsun yanlış namaz. Sabah namazı kılmaya alışmış bir çocuğun varsa ders çalışır o zaten. Hantal antal yatan çocuk ders çalışamaz. Uyku fıçısından bereket çıkmaz. Sabah namazı kılan çocuk zaten hayırlı bir çocuktur. Sen çalış demesen de o çalışır. Ya bu ney? Akimissaleh. 6 talimat. Namaz kıl. Yedinci talimatı. Ve'mur bilme'rufi venha anil munker. İyilikleri yay, kötülükleri engelle. Bunun Türkçesi suya sabuna dokunma demek değildir. Kimseye karışma demek değildir. Lokman Aleyhisselam'ın bu nasihatleri yaptığı çocuğu askerden gelmiş evli barklı bir çocuk muydu acaba? Yavrum diye hitap ettiğine göre askerden gelmemiş olması lazım. Torunuyla da konuşmuyor, kendi oğluyla konuşuyor. Okuldan çıkınca kimseye karışma. Bakkala git Peynir al gel Sakın başka bir işe karışma Diyoruz Lokman aleyhisselam ne diyor Gördüğün kötülüğe engel ol yavrum diyor. Aktif insan ol Uyuşuk insan olma demektir bu Sen bisikletini sür Kimseye çarpmadan gel Bizim nasihatimiz Lokman aleyhisselam da bisikleti yoktu o gün büyük ihtimalle Büyük değil yoktu. Bisikletiyle ilgili bir şey söyleseydi ne diyecekti yavrum? Bisikletini uygun yere park et. Yanlış yere park eden arkadaşın olursa tatlılıkla ona da söyle. Çünkü sen insansın. insanlığın aktif olmalıdır. İleride söylemek üzere yetiştirdiğin pasif çocuk hiçbir zaman o ileriyi bulamayacaktır. Bu henüz süt kokuyor ağzı daha süt çocuğu bu hiç büyümeyecek o çocuk sen çünkü onu 10 yaşında acıyordun sen 90 yaşına geldin o 60 yaşına geldiğinde yine yavrum diyeceksin ona yine acıyacaksın ona sen yine bir işe karışma sen diyeceksin müminlerle beraber ol namazını ihmal etme Allah her şeyi biliyor ona güven ve iyilikleri yayan bir çocuk ol Kötülükleri engellemeye çalışan bir çocuk ol. Elbette çapına göre. 10 yaşındayken sen 10 yaşında arkadaşlarına söyle. 20 yaşındayken 20 yaşındaki arkadaşlarına söyle. Konumuna göre söyle. Ama 10 yaşında 10'luk aktiviten olsun. 20 yaşında 20'lik aktiviten olsun. 30'a geldiğinde 30'luk olsun. Kur'an kursuna giderken, Kur'an kursu medresesi talebesi olarak konuş, Hoca efendi olduğun zaman hocalığınla konuş, alim olduğun zaman alimliğinle konuş. va mur bil ma'ruf anil münkeri. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Ot Müslüman olma yavrum demek bu. Müslüman ot gibi değil. Ne gibi? Mümin gibi, insan gibi olmak zorunda. Lokman aleyhisselama söyletiyor Allah ama bize işittiriyor. Ve bir başka emri. Vasbir ala ma asabek. İnne zalike min azm al Çocuğun eğitiminde sırlardan birini Allah salih kulu Lokman'ın ağzından bize öğretiyor. 5 yaşında çocuk düştü düştü düştü düştü düştü sanki uzaydan parça düştü. Düştü düştü çocuk koltuktan aşağı düşmüş. Uzaydan parça düştü. Acil ambulans. Bir şey oldu mu? Yok ama belki olmuştur bir bakalım. Lokmansa ne demiş oğluna? Oğlum. Başına bir şey geldiğinde sabretmeye çalış. İn nezelike min azmi büyük adamlık böyle olur. Her gün doktora götürmekle büyük çocuk yetiştirilmiyor demek ki. Çocuğun gözüne çivi battı, elbette doktora götüreceksin. Onu kastetmiyoruz. Ama düştüğü yerden kalkmasını öğretmek de bir babalık görevidir. Vaspir bir mâ sâbek. Kesinlikle sabırlı çocuk istiyoruz. Bu sabır evlendikten sonra alışılmaz. Bu sabır askere gittikten sonra değil. Ta mama istiyordu ya, 3 aylıkken, her ağladığında, acil servisle hemen, mama getirilmesi başka bir şey, düzene, sabra, o günden alıştırılması başka bir şey. Söz dinlemeye başladığı zamanda, sabır aşısını sözlü olarak çocuğumuza yapıyoruz. Hayatımız, ve eğitimimiz, yönlendirmemiz de zaten çocuğa sabır mantığı üzerinden yapılıyor. Ben bu ayetin altı çizili bölümünü bütün anne ve babalara ithaf ediyorum. Rabbim lokmanın ağzından dedi ki, bir alame asabek, Başına gelene sabret. Sonrası çok önemli. Hani enişkürlüğü ve li valideyk ileyyel masir bölümünü ezberlemiştik ya, bunu da ezberleyelim. İnne zelike min azmül umur. Büyük adamlar sabırla yetişen adamlardır Allah buyuruyor. Her istediği yapılan çocuk adam olmaz diye bu ayeti anlıyorum ben. Çünkü Rabbim inne zalike min azmül umur. Sabra alışmış çocuk büyük adam olur. Buyurdu bana. Her dediği yapılan her şikayeti mahkeme konusu olan, hatta o dırdır etti diye anneye onun yanında sitem yapılan, arkadaşını şikayet etti diye sopaları kapıp mahalle kavgasına gidilen çocuklar adam olmazlar. İnne zâlike min azmül umur. <gülüyor> Büyük adamlık böyle değil kardeşlerim. Büyük adamlık sabırla yoğrulmuş beyinlerin sahiplerinin işidir. Bu da Lukman Aleyhisselam'ın yavrucuğuna nasihatlerinden. Ve bir nasihati daha: "Vala tusair haddeke lin-nas, ve la temshi fil ardı marha. İnne Allah la yuhibbu kullamukhtalin İnsanlara karşı yan yan bakma. Yürürken sokaklarda kibirli yürüme, Allah kibirlileri sevmez yavrum. Kardeşlerim, Lokman aleyhisselam oğluna yolda yürüme terbiyesi de veriyor. Bu yürüyüş, kendini toplumdan farklı görme. Irkından dolayı, babanın arabasından dolayı, okuduğun okuldan dolayı, annen sana oyuncak aldı diye, asla, Bunlardan birinden dolayı وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ Yan yan bakma kimseye. Babanın arabasıyla insanları farklı görme. Oyuncağından bisikletinden dolayı kimseyi farklı görme. şuuru verdiğin çocuk Müslümanca yetiştirdiğin çocuktur. Aksi takdirde Allah'ın razı olmadığı çocuk yetiştiriyorsun sen. Yavrum bu bisikletine herkesi bindirme tamam mı? Daha yeni aldı baban zaten diyen anne bitti. Bitti. Onun çocuğundan hayır yok. Neden? Yan yan bakma kimseye demişti Lokman aleyhisselam. İnsansın kardeşsiniz. İster Müslümanın çocuğu olsun ister kafirin çocuğu olsun. Çocuk olarak insansınız kardeşsiniz. Anne... Arkadaşlarımdan birisi benim bisikletime binecekti. Ben de bisikletimi aldım, apartmana getirdim. İyi yaptın yavrum, daha yeniydi bisikletin zaten. Demeyecek anne, ne diyecek? Yavrum yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Götür bir turda o atsın bisikletinle. E eski bisikletim. Tamam yavrum, eskisin. Bunu veren Allah sana yenisini gönderir. Çocuk yetiştiriyoruz. okul erzakı koyuyorsun, çantasına, yavrum, üç tane fındık fazla koydum, sıra arkadaşına verirsin, tamam mı? diyoruz, وَلَا تُسَعِي خَدَّكَ yan yan bakmak yok kimseye, وَلَا تَمْشِفْلَا maraha, fors atmak yok yollarda, çocuk yetiştiriyor Lokman aleyhisselam, bu eğitimi Allah beğendi, beğendiği için de, bize örnek gösteriyor. Ve 10. nasihati oğluna. Vaksi fi meshike. Vaghdud min sautik. İnne angara'l asvati la sautul hamir. <gülüyor> yavrum. Vakur yürü. Vakur yürü. Sallana sallana da yürüme. Böbürlenerek de yürüme. Vakurlu yürü. Yani normal insan gibi yürü. Vaghdud min sautik. Sesini de yükseltme. İnne enkeral asvati lesautul hamir. En çirkin ses eşek sesidir. demiş çocuğuna Lokman Aleyhisselam. Ne anladık bundan? Eşek büyütmekle çocuk büyütmek arasındaki çizgiyi gösterdi Lokman Aleyhisselam. Eşek istediği gibi bağıran çocuktur. Annesinin çocuğu o da çünkü. İnsanın lokmanın terbiyesini görmüş çocuğu ise istediği kadar değil, sesini duyuracak kadar bağırır. Çırtkanlık Müslüman çocukların karakteri olmamalıdır. Ağladığını duysunlar diye mahalleyi ayağa kaldıran çocuk, insanlığı teskin edecek çocuk olamaz bir daha. Kardeşlerim bugün Rabbimizin ayetlerini dinledik. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sıcak bir yaz gününde sanki serin bir su içtik gibi oldu. Bütün samimiyetimizle Rabbimizden bize bu ayetlere göre Müslüman olmayı kolaylaştırmasını isteyelim sabah namazında kardeşlerim. Öğle namazında ikindi namazında mesela umreye giden kardeşlerimiz helalleşmeye geldiklerinde diyelim ki kardeşim bir küçük rica yapsam kabul eder misin buyur diyecek elbette ya beni hatırladığında Kabe'de Ravza-i Mutahara'da de ki ya Rabbi filanca kulun istiyor ki Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler gibi çocuğuna uygulama yapmayı bana kolay etsin Allah söyle böyle benim için dua et diyelim bugün lokman olabiliriz kardeşlerim bakınız özellikle sözlerimin başında lokman peygamber değildi bir bilgimiz yok mu konuda diye vurguladım böyle bir yerde yazmış peygamberdi kesin bir bilgi değil o Niye peygamber değildi diyorum peki? Yani ne işime yarayacak peygamberdi veya değildi? Kur'an'da anılıyor zaten canım. Kur'an'ımda anıldıktan sonra, ister peygamber olsun ister olmasın. Peygamber olsa daha da mutlu olurum belki. Ama değildi. Niye biliyor musunuz? Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, sevgili anneler, sevgili babalar, peygamber olsaydı şeytan bize diyecekti tabi tabi ee, tabii tabii. Ya bu peygamber değil ya. Üstelik de kardeşlerim çok enteresan. Zencinin tekiymiş. Toplumda itibar olmayan biriymiş Lokman Aleyhisselam. Tip sizin teki diyorlar ya, tip sizin teki. Ama Allah. Heh! Levh-i Mahfuz'dan bize ayet indiriyor, adına Lokman diyor. Hamza'nın şehadeti, cennetlikliği besbelli, onun adı yok Kur'an'da. Yani, bugün samimi bir şekilde Allah'a yalvaran lokman olur kardeşlerim. Biz Allah'tan umut kesemeyiz. İnternete rağmen, televizyona rağmen, kötü çevreye rağmen, mümkündür lokman oluruz. Biraz nefis terbiyesi gerekecek. Elbette. Bir miktar sabır gerekecek. Elbette. Eşler arasında, erkek lokman, dişi lokman diye vazife taksimi yapacağız. Elbette. Ama, Allah yardım ederse, biz de lokman oluruz. Kur'an'a bizi ilave etmezler. Kur'an'a ilave yok artık. Ama lokmanın dirildiği gün, bu asrın lokmanlarını bekliyor Allah aynı yere dizecek herkesi Allah eşleştiği grubuyla diriltecek lokmanı Allah sevdi ona hikmetler öğretti öğrettiği hikmetlerin örneklerinden de Kur'an bize örnek veriyor yarından itibaren melekler bizi 2000 filan yılın lokmanı diye kaydederler arkadaşlar Meleklerin mürekkebi bitmez. Bu bize bağlı. Onun için vurgulayarak diyorum ki Lokman Peygamber değildi, bizim gibi bir adamdı diyeceğim. Zencinin tipsizin tekiymiş. Zencilik kötü değil. Zencinin de tipsiziymiş üstelik. Eğer siyah deri kötüyse gözümüzde, ama Allah'ın övgüsüne baksan. Ne dedi oğluna? Şirke dikkat çekti. Anne baba rızası olmadan cennet yok dedi. Allah'a dönersin Allah seni cehenneme fırlatır atar dedi. Üç. Din ve dünya sınırlarını bil. Anne baba Allah'ın isminden sonra anılıyor. Ama şeriatı aykırı olunca çekiyorsun aşağıya. Evlatlık olunca yukarı çıkarıyorsun. Dedi. Müminlerden yana çocuk yetiştir okuldan yana, üniversiteden yana değil, müminlerden yana, mümin bacılarıyla oturmayı umre yapmak gibi gören kız yetiştir, dedi Lokman. Ve sakın Allah'ı unutma, gizleyebileceğini zannetme, okyanusun dibine bir susam tanesi atsan, balıklar onu yese, balıkları başka balıklar yese, onun üzerinden 500 bin sene geçse Allah o susamı getirir, o Allah'tır o öyle inandır çocuğu iman bu olsun ve namazsız İslam yok namazsız evlat yok ve sosyal çocuk yetiştireceksin kimsenin işine etlisine sütlüsüne karışma değil yavrum sen düz olacaksın sen düzelteceksin kötülükleri sen önleyeceksin deyip yetkilendirilmiş çocuk yetiştireceğiz sabırlı çocuk yetiştireceğiz ki büyük adam olsunlar kibirli yandan bakan babasının arabasıyla arkadaş seçen çocuk yetiştirmeyeceğiz sesi kontrollü çocuk büyüteceğiz bunları yaptığımız zaman Allah'ın izniyle lokmanız dün oydu lokman bugün biz, biziz inşallah Allah eğer bizden lokmanlık istiyorsa ki istediği için bunu bize bildirdi, lokmanlığı hak ettiğimizde verecek demektir. Kıyamet günü, hikmet sahibi lokmanı diriltirken, bu asırdaki lokmanlaşmış kullarını da, kadın ve erkek diriltecektir. İmanımız budur. Bunun için Kur'an okuyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.